416. konu, Muaz bin Am bin Cemuh ile Muaz bin Afran'ın kahramanlıkları ve bu ikisinin Bedir gününde Ebu Cehil'i öldürmeleri, Abdurrahman bin Avef şöyle anlatıyor, Bedir gününde diğer Müslümanlarla birlikte saflarda yerimi almış, etrafıma bakınıyordum, bu esnada gözüme ensardan iki genç ilişti, ben içimden, keşke bu iki gençten daha kuvvetli olabilseydim, diye temenni ederken, onlardan biri bana dönüp, ''Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanıyor musun?'' diye sordu. Ben de, ''Evet, tanıyorum. Ne yapacaksın?'' dedim. Bunun üzerine o genç, duyduğuma göre o herif Hazreti Peygamber'e küfrediyormuş. ''Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bulduğum takdirde ikimizden biri ölmedikçe onu bırakmayacağım.'' diye cevap verdi. Ben bu gencin sözlerine ve cesaretine şaşıyorken, ikincisi de onun söylediklerini tekrarladı. Biraz sonra Kureyş safları arasında gidip gelmekte olan Ebu Cehil'i gördüm ve o iki gence dönüp onu göstererek, şu adamı görüyor musunuz, bana sormuş olduğunuz kişi işte odur, dedim. Sonra bu ikisi Ebu Cehil'e doğru koştular, kılıçlarını çekip öldürünceye dek ona vurdular. Daha sonra da dönüp bu yaptıklarını Hazreti Peygamber'e haber verdiler. Hazreti Peygamber onu hanginiz öldürdü? Buyurunca ikisi de ben öldürdüm dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Peki kılıçlarınızı sildiniz mi?" diye sordu. Onlar da hayır dediler. Böylece Hazreti Peygamber her iki kılıcı da muayene ederek, "Onu ikiniz birden öldürmüşsünüz." buyurdu. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'in ele geçirilen silahlarını, atını ve malzemelerini bu iki gence verdi. Bunlar Muaz bin Am bin Cemuhi ile Muaz bin Afreydiler.